Merhaba, iklim değişikliğinin 12 yıldan bu yana yavaşladığını savunan araştırmalar NASA'nın gerçekleştirdiği analizler tarafından geçersiz kılındı. NASA, sera gazlarının neden olduğu ek ısının Hint ve Pasifik okyanusunda sıkıştığını tespit etti. El Cezire'de yer alan habere göre, bilim insanlarını geçmişte yanıltan Bulgu, ısıyı atmosferde hapseden sera gazlarının artmasına rağmen atmosfer sıcaklığının yükselmemesi oldu. Okyanuslardaki ısı ölçümlerini inceleyen NASA, Aşırı ısının Büyük Okyanusların derinliklerinde hapsolduğunu ortaya çıkardı. Science dergisinde yayımlanan araştırmaya göre Pasifik Okyanusunun en üst 100 metrelik tabakasında biriken ısı, aynı okyanusun ve Hint Okyanusunun 100 ila 300 metre derinliklerine yayıldı. Bu nedenle atmosfer sıcaklığı yanıltıcı rol oynarken iklim değişikliği etkileri devam etti. NASA, geride kalan yıllarda atmosfer sıcaklığının sabit kalmasının sebebini Hint-Pasifik etkileşimi olarak gösterdi küresel ısınma konusunda büyük tartışmalara sahne olan bilim dünyası, atmosfer sıcaklığının sabit kalma sebebini geçmişte iklim modelleriyle açıklamaya çalışmıştı. NASA ise okyanus sıcaklıkları üzerinde yapılan kapsamlı analizlerin soru işaretlerini cevapladığını düşünüyor. Yeni bir diğer araştırmada, deniz seviyesindeki artışın sanılandan daha hızlı yaşandığı ve 2200'e kadar suların 6 metre yükselebileceğini ortaya koymuştu. Bilim insanları, yüzyıllar içinde gerçekleşmesi beklenen değişimin 10 yıllar içinde yaşanabileceği uyarısında bulunmuştu. Mahkemenin üretim lisansını iptal ettiği, uluslararası karbon piyasasının sertifika vermediği ve köylülerin isyan ettiği Karaburun'daki res şirketi kimseyi takmıyor. Kendilerine dava açan Karaburunluları 15 milyon liralık tazminat davası açmakla tehdit eden şirket, üretim lisansı iptal edilen 47 res direği için Apar topar yeni çevresel etki değerlendirme süreci başlattı. 2005 yılında Çevre Bakanlığı Karaburun'da 252 kilometrekare yani yarım adanın %61'ini Lodos Enerji Üretim Şirketi'ne tahsis etti. Şirket çet sürecinden de muaf tutularak 166 tribün kuracaktı. EPDK 2011 yılında şirketi üretim lisansı verdi. Şirkette bu lisansla Yaylaköy, Bozköy ve Tepe Bozköylerinde, 50 türbin kurulumunu tamamladı. Şirket 2005 yılında aldığı "çet gerekli değildir kararına dayanarak 2014 yılında üretim lisansında tadilat yaptı ve EPDK 47 türbinlik kapasite artışına da izin verdi. Bu hukuksuz durum karşısında yaşam alanları res şirketlerinin talanıyla karşı karşıya olan Karaburunlu çobanlar, zeytin üreticileri, Karaburun'un tüm muhtarları, Karaburun Çevre Kültür ve Turizm Birliği, ve Karaburun Kent Konseyi'ni temsilen birer kişi ortak dava açtı. Çevre ve Ekoloji Hareket Avukatlarının gönüllü olarak yürüttüğü dava masrafları da Karaburun halkı tarafından ortaklaşa karşılandı. Dava sonucunda Ankara 8. İdare Mahkemesi önce yürütmeyi durdurdu, ardından oy birliğiyle verdiği kararla Karaburun Res projesinin üretim lisansını iptal etti. Bu süreçte Cenevre merkezli Uluslararası Karbon Piyasası Sertifikasyon Kuruluşu Gold Standard Vakfı, Karaburun Res'in karbon sertifikası başvurusunu da dondurdu. Yargı kararı ile üretim lisansı iptal edilen 47 türbünlük kapasite artışı için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın yeni chat süreci başlatması da yarımada da var olan tepkiyi arttırdı. Karaburunlular, 14 Temmuz günü yapılması planlanan chat toplantısının yerini ve saatini Çevre İl Müdürlüğü'ne telefon ederek adeta zorla öğrendiklerini belirtiyor. Yıllardır köyün yanı başına kurulan reslere karşı mücadele eden Yaylaköy'de, saat 14'te yapılmak istenen halkın katılımı toplantısı öncesi bir duyuru yayınlayan Karaburun Kent Konseyi, İzmir Milletvekilleri başta olmak üzere tüm yaşam savunucusu kişi ve kurumları Karaburun'a sahip çıkmaya ve doğanın talanına karşı durmaya çağırdı. Bir süre önce turizm ve kongre merkezine dönüştürme bahanesiyle imar açılmaya çalışılan Yassıada ve Sivriada'da Otel, marina gibi yapıların inşaatı için iş makineleri faaliyete geçti. Arkeolojik sit alanında müze denetimsiz kazılara başlandı. Radikalde yer alan habere göre Yassıada ve Sivri Adanın imara açılması için inşaat çalışması başladı. Arkeologlar Derneği İstanbul Şubesi her iki adanın tüm tarihsel katmanlarını ve doğal çeşitliliğini yok sayan inşaat çalışmalarının derhal durdurulmasını istedi. Derneğin yaptığı açıklamanın bir kısmı şöyle. Yassıada, 1. derece doğal sit ve 3. derece arkeolojik sit alanı. Sivriada, 2. derece doğal sit ve 3. derece arkeolojik sit alanıdır. Ancak 6456 sayılı kamu finansmanı ve borç yönetiminin düzenmesi hakkında kanun ve kanun hükmünde kararnamelerde değişiklik yapılmasına dair kanunun 27. maddesi ile 3996 sayılı kanuna eklenen ek 2. maddede Yassıada ve Sivriada'da yapılacak olan planlama, imar, ve inşaat uygulamaları ile diğer düzenlemeler, doğal ve arkeolojik sit alanı olan her iki adada 2863 sayılı Kültür Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamından çıkarılmış ve arkeolojik katmanların mevzuat üzerinden korunması engellenmiştir. Üçüncü derece arkeolojik sit alanlarında ancak arkeolojik kazı ve sondajlar yapıldıktan sonra uygun görüldüğü takdirde inşaat yapılabilecekken, Yassada ve Sivriada'daki inşaat çalışmaları Söz konusu düzenleme ile bu zorunluluktan muaf tutulmuştur. Sivri Adanın ve Yassı Adanın doğal ve tarihsel zenginlikleri ile Yassı Adanın 1960 idamlarıyla beraber toplumsal hafızanın içinde önemli bir yer tutması gerekirken böyle hoyrat bir biçimde harcanması kabul edilemez bir durumdur denildi. Yeşil ve barış dolu bir gezegen dilekleriyle, esen kalın.